Merhaba, bu videonun konusu eleştirme, eleştirebilme, eleştiri kabul edebilme, yani eleştiri. Şimdi eleştiri öyle bir konu ki aslında çok fazla e, hakim değiliz. Yani insanlar eleştiri yapmayı sever, kendi için yapılmasını sevmez. Böyle biraz gıybet gibi, dedikodu gibi yani başkası için dedikodu yapmayı sever insanlar bazıları. Ama kendisine yapıldığı zaman hoşlanmaz doğal olarak. Eleştiri her şeyden önce nedir? Eleştiri Bilgi sahibi olduğum bir konu hakkında başka bir işi, başka bir çabayı, başka bir insanı eleştirmektir. Kimler eleştiri yapar? Örneğin, e, biz bakarız bir üniversite e, tezini savunması üç tane hoca oturuyor, karşısında bir öğrenci tezini savunuyor eleştirilir. Ama biz eleştiri böyle işte yeteneksizsiniz Türkiye gibi programlardan öğrenen bir toplum olduğumuz için maalesef hiç bilmediğimiz şeyi eleştirmeye bayılırız. Niye? Çünkü aslında bir kaynak daha var özellikle erkekler. Erkekler de eleştiri spor programlarından görüyor. Böyle hayatını topun peşinden koşmamış adam ama futbolu saatlerce eleştiriyor. Onu yerden yere vuruyor, küfür ediyor, ağzı alınmayacak hakaretler falan. bayılıyoruz ona. Çünkü insanoğlu maalesef eğer ki çok da gelişkin değilse ruhu, id, ego, süper ego falan anlattık ama İşte orada bakarsanız kendisi eğer çok başarılı değilse başkasının gömülmesinden keyif alır. Bazı komedi programları da birinin diğerini gömmesi üzerinedir genelde. Dolayısıyla eğer birisi aşağılanıyorsa ve sen de keyif alıyorsan durum vahim. Biz eleştiride birkaç şeye dikkat ederiz. Üslup. Yani birisi seni eleştiriyorsa üslubu yapıcı mı art niyet mi? Çok bilinen bir hikaye ama kısaca anlatacağım çünkü detayı çok uzun. Hindistan'da bir tane ressam ustasına gidiyor ki ben süper yetiştim ne yapayım. Diyor ki süper yetiştirsen diyor bir tane resim yap diyor bir meydana koy. Yanına da bir tane kırmızı kalem koy. Beğenmeyen çarpı atsın diye. Gidiyor olan resmini koyuyor. Kırmızı çarpı atması için kalem de koyuyor. Bakıyor ki herkes çarpı atıyor. Ustasına gidiyor diyor ki usta diyor bu resim beğenmediler ne yapayım. Bir resim daha yap diyor. Bu sefer diyor fırçayla palet koy diyor. Yap Beğenmediğiniz yerleri çarpılamayın. Düzeltin. Hiç kimse elini sürmüyor adam mutlu oluyor yani çok güzel yaptım ama diyor ki ustası çok klasik bir ders maalesef birinci de diyor insanlar sadece yıkıcı olmaya çalıştı ikincisi de yapıcı olmaya çalıştı ve iyi üretemedi halen laf koymadım biliyorum ama kaçıyor sanmayın gelecek şimdi birisini eleştirirken bir arkadaşınız size beni eleştir diyorsa hemen dalmayın çünkü insanlar aslında o lafı biraz zengince söyler blöf yaparak söyler lütfen insanlar eleştirirken ...bugüne konuşun ve geleceğe. Düne, keşke kelimesine inanın hiç gerek yoktur. Kavga çıkar. Kötü insan olursunuz. Çünkü eleştiri isteyenler genelde... ...pozitif şeyler duymak ister. Orada internette çok yaygın bir yöntem var ama... ...dünyadaki uygulaması biraz farklı. İnternet diyor ki ikiye bir. Yani bir tane olumlu eleştiri, bir olumsuz bir daha olumlu. Dünyadaki... E, ...kişisel gelişim tekniğinde üçe bir bu. Yani... ...bir kötü şey bir iyi söylüyorsun diyorsun işte sen aslında çok akıllı bir insansın sonra kötüyü söylüyorsun diyorsun ki ya aman işte hayatını boşa harcıyorsun sonra iki tane iyi söylüyorsun. Bu şekilde kötüleri iyilerin arasına koyarak eleştirebilmen lazım. Bakın eleştiri dört tane kategoriye ayırıyoruz. Eleştirme eleştirebilme eleştiri kabul etme kendini eleştirme i̇şte eleştirme ne? Eleştirme Ağzına geleni söylersin, bu en e, id'le yönetileni, en basit olanı, primitif olanı her insan eleştirir. Trafik kazası olur, gider eleştirir. Darbe olur, eleştirir. Ne bileyim birisi ölecek, adam ölecek, kanser hastası bu gidip eleştirir. Keşke sigara içmeseydin. Ya ölüyorum, ölüyorum, neyin sigarası, Hala neyin derdindesin, keşke içmeseydim, evet. İkincisi eleştirebilme. Eleştirebilme İngilizce konuşma gibi bir şeydir, bir yetenektir. Yani nasıl ki İngilizce konuşurken ayeme öküz dedim mi çirkin oluyor. Sen de eleştirirken insanın doğru kelimeleri seçerek eleştiremezsen kır çıkar. Ya da yanlış anlatırsın ifadeni. Sen elma derken e, boru anahtarı patates dersin. Eleştiriyi kabul etme var. Bu daha büyük bir erdem. Yani birisi sana bir şey eleştirdiği zaman galiba doğruyu diyor demen lazım. Bir de kendini eleştirme var. Bunların hepsine şimdi örnek vereceğim. Bir atar bölümü olacak tabii ki. Kendini eleştirme en zoru çünkü kendinin farkında olman lazım. Yani daha önce SWOT analizi, yuhari penceresi falan anlatmıştım hatırlarsanız. Sen kendini ne kadar farkındasın ki ya ben İngilizceyi bir türlü niye başlamıyorum deyip de eleştiresin. Şimdi bunlar örnek vereyim. Eleştirme. Eleştirme. Mesela yorum bölümüne yazdığınız her şeydir. Herkes eleştirir. Dolayısıyla bu eleştirilerin diyelim ki bir videoya 300 yorum geliyorsa 300 de eleştiridir. Eleştirebilme Bunların yüzde doksanıdır. Çünkü eleştirirken der ki ya ben çok beğeniyorum devam edin. Ya da ben çok beğeniyorum şunu da yapın. Ya da ben çok beğeniyorum ama şu konuyu da çeker misiniz? Ya da ben çok beğeniyorum ama işte hızlı konuşuyorsunuz. Mikrofonda bir sorun var. Ee, yani bunlar e, negatif diyemeyiz. E, eleştirme amaçlı güzel eleştirelim. Veya der ki Ali hocam işte videonun şurasında e, elinizi kolunuzu oynattınız dikkatim dağıldı. Bir de Eleştiri kabul etme var. O da benim yaptığım şey. Ben de aşağıya yapılan yorumların %97'sini ya da 98'ini kabul ederim. Çünkü o pozitif bir eleştirisi zaten başımın üstünde yeri var. Ailedendir çünkü o. Belli insanlar zaten canım ciğerim artık. Onların yazdığı şeyde anında ne yazmış acaba diye dikkat ediyorum. Onların eleştirisi çok önemli. Bugün e, Onur bir şey yazsın mesela Mustafa bir şey yazsın. Gülcan, Buket, Eylem işte Tek tek isimle yazınca söyleyince de işin kötüsü küseceksiniz o yüzden devam etmeyeyim. Ama bu arkadaşlar yazdığı zaman aman diyorum ya bir şey mi yanlış yazmışız. Çok güzel eleştirilir e-mail atan var ama bazı insanların eleştirisi o kadar hani artık direkt engelliyorum zaten bakmıyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Dün değil evvelsi gün ee, dün pardon dün kanalımıza yeni bir hoca geldi. Selen hoca sağolsun. Selen kardeşim diyeyim çok iyi niyetli. Psikoloji bölümünde son sınıfta ve dedi ki ben de yardım etmek istiyorum. Çok da iyi niyetli bir insan. Şimdi bu insan bir video çekiyor ve amacı da yanlış hafıza nedir? Artık bu bölümü okumuş yani. Dördüncü yıl. Biliyor. Bunu çektiği yayınladık. ilk gelen şey dislike'tı. Ve ben dedim ki bu dislike kalkan art niyetlidir. Sert bir eleştiri yaptım. Hakkettiği dozda eleştiri yaptım. Onur yazmış, Onur'a cevap yazdım. Bunu iki kişi eleştirdi. ''Hocam herkes eleştiri yapamayacak Niye kabul etmiyorsunuz?'' Ya tabii ki herkes eleştiri yapacak ama izleyip yapsın yani sen izlersin ve beğenmezsin ayrı bir şey ama hiç izlemeden beğenmiyorsan bu art niyettir. Bu neye benziyor biliyor musun? Annen sana yemek yapar sen <gülüyor> daha dakika bir bu çirkin dersin. E orada tabağa senin suratına yapıştırmamış o yüzden böyle patates büyümüşsün yani zihinsel olarak işlevlerin çalışıyor ama beyin kendi fonksiyonunu yere getirmiyor. Atarımızı, yaptığımıza göre devam edebiliriz. Ee, bir diğer ise istemezlik eleştirisi. Bunlar yapıcı değildir. Bunlar itici de değildir. Hiçbir şey değildir. Hareket etmeyelim der. Dersin sinemaya gidelim mi? Ya yapmayalım. Sen bir şey yaparsın. Böyle yapma. Dersin nasıl yapayım? Yapma. İcat çıkarma. Başımıza iş açma. Bunlar eleştirime konusunda basittir. Yapma. Yani Osmanlı'yı Çöküş dönümüne götüren beyin de buydu zaten. O beyin halen sokakta bazı %5- beş devam ediyor. Bizim istediğimiz şey kendinizi eleştirebilmeniz. Eleştirdiğiniz zaman da bir cevap bulabilmeniz. Yani şu, şu da yanlış. Kendimi eleştiriyorum. Ya bir şey yok ki mükemmelim ne sorun var ben de anlamıyorum. İnsanlar bende neyi beğenmiyor. E kokuyorsun. Yani yazın kokuyorsun. Yani ne bileyim iki deodorant bir şey sıkmayan nefesin kokusu bir şey. Yani sende bir sorun var. Anlatabiliyor muyum? Veya çok cahilsin veya çok ahkam kesiyorsun. Zaten en tehlikelisi bu. Bilmiyorsun ve ahkam kesiyorsun. Yani adam çok güzel bir laf var. Hınca oluştan duymuştum ben de. Ee, omlet yapmak için tavuk olmam gerekmiyor. Yani illa yumurtlamam gerekmiyor. Doğru. Ama çok basit bir altın kural söylüyorum. Bu kanaldaki bir videoya ağır bir ahkam keseceksen bir video çek. Yani haddini bil. Şöyle haddini bil. Ben bir videoyu yanlış mı çekmişim? Doğrusunu çek, yolla o zaman. Hadi. Yani ben yanlışım ya. Ben 2300 video üretiyorsam ve daha yayınlayacağım 14.000 video var ise ben bir şey yapıyorum değil mi? E sen de yap. E benim burs verdiğim videoda yani bursla ilgili ön bir açıklama yaptım onu eleştirmiş. E ver. Sen ver ben göreyim. Sen videoyu çek ben izleyeyim. Sen İngilizce çek, sen Rusça'yı. Biz sadece bu sene 6 haneli ve başıda biri olmayan bir bütçe ayırmıştık. Onun yarısını geçtik. Önümüzdeki sene daha güzel bir bütçe ayırıyoruz size video çekebilmek için. Bu eğitimlerin hepsi bedava gelmiyor. Çeşitli film, çeşitli eğitimler. Önümüzdeki sene gelecek diller de öyle, programlar da öyle. Biz normalde bunlardan para kazanıyorduk. Adam o kadar rahat eleştiriyor ki. Şimdi eleştirebilmen için yapabilmen lazım. Neyse çok atara girdi kişisel gelişime, şey kişisel atara yavaş yavaş toparlarsam lütfen bir şey eleştirecekseniz ilk önce eleştiriyi kabul etmeyi bilin. Ben bu kanalda gelen olumsuz eleştirileri tamamen son bir sözümü de söyleyip öyle engelliyorum. Çok böyle delirten, kendim için bir şey yazıldığı zaman hakaret etmem ama eğer bir kadın hocaya küfür, hakaret varsa ben de cevabını veririm. Eleştireceksiniz, ne olur eleştiri kabul edebilin. Ben eleştiri kabul edersem ancak kaliteli ve güzel bir eleştiriyse kabul ederim. Zihninden, zekadan, beyinden çıktıysa kabul ederim. Vücudun diğer organlarından birisi beni eleştirmiş umurumda olmaz. Yani seni annen baban eleştiriyorsa dön bir bak. Dostların eleştiriyorsa dön bir bak. Ama hiç tanımadığın bir adam yaptığın işi beğenmiyorsa bas üstüne geç. Hamam böceği o senin için. Bölümleri, tercihlerinizi, üniversite tercihlerinizi kimseye eleştirin. Hayatınızı kimseye yedirtmeyin eleştiren adama dönün bakın bu herif nereye gelmiş ki? Adam eğer bir yere gelememişse seni eleştirmesin zaten komik. İnsanlardan eleştiri alın. Bunlar sizin el frenlerinizdir. Hatta frenlerinizdir. Yokuş aşağı inerken fren yapmanızda fayda vardır. Öyle vitesi 3'e 5'e yardırıp inmeyin. Ee, son bir konu eleştiriyle ilgili. Eleştiriyle lütfen dedikoduyu ya da sevilen ismini gıybeti karıştırmayın. Bir insanı eleştirecekseniz delikanlı olup yüzüne eleştirin ya da karakterli olup yüzüne eleştirin. Eğer ki o insan orada değilken eleştiriyorsanız ama ben onun iyiliği için söyledim yapma insanlığın arkasından yüzünü söyleyemeyeceğin eleştirilerde bulunma. Birisinin iyiliğini istiyorsan ya düzelt ayıbını ört zaten hadis de böyle ya da eleştirme sus. Çok agresif bir video oldu biliyorum ama umarım eleştirme üzerine güzel bir video olmuştur. Son bir bilgi. eleştiriyle ilgili bir şey bilmek istiyorsanız özellikle film eleştirileri bunları lütfen mümkünse İngilizce diline hakimseniz reviewlar şeklinde yurt dışından okuyun. Çünkü Türkiye'de eleştiri yapılan ortamlar, sosyal medyadaki bazı ortamlar çok sağlıklı eleştirilere sahip değil. Yani fikri olmayan çok fazla eleştiri yapıyor. Diyeceksiniz ki bu batı hayranlığı ne? Onlar çok mu doğru yapıyor? Ben zaten gidip de batıdaki insanı değil yazarları okuyun diyorum. Türkiye'deki yazarları da okuyayım yani sizin dereceniz. Peki çok e, uzun bir video olsun istemem. Eleştirilerinizi aşağıya yazarsınız. E, bu konuda şunu bugünkü ricam şu: An aşağıya sürekli bir şeyler yazmanızı istiyorum. Kusura bakmayın sürekli sizi yoruyorum. E, bu seferki konu şu: e, Eleştirilerinizi ve yorumlarınızı yeterince cevaplıyor muyum yazarsanız çok sevinirim. Ben Ali Tatar. Ha ha ha bir saniye bitirmeden son bir şey. Buradan Ecem'e selamlar. Ece, benim kızım olan Ece'yi değil, Ecem kim olduğunu biliyor. Ona selamlar. Bir de beni çift olarak izleyen şu anda 30'un üstünde insan var. Diyorlar ki akşamları eş, karı koca oturup izliyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Şu an çift olarak izleyen herkese selamlar. Azerbaycan'a selamlar. İnşallah 85.000'deyiz. Aşağı yukarı geldik. Şurada zaten bir ay sonra görüşeceğiz. Onla ilgili de bir şeyler düşeyim. Ee, bir ay sonra İstanbul'da bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme vizelerin başlamasında okulların çok yoğunlaşmasından önce olacak. Bir pazar günü olacak. İstanbul'da muhtemelen bir otelde olacak. Ee, bu da çok önemli. Bunu duyursunuz zaten hep soracağım ama şimdiden ufak ufak gelme konusunda ben de geliyorum ya da geleceğim diye ufak ufak yazarsanız sevinirim. Bunun ayrıca bir videosu olacak. Ben Önüklü Tata. İzlediğiniz için teşekkürler.